Tekrar selamun aleyküm. Ne konuşacağız abiler? Yani konuyla alakalı bir şey böyle bir sürü isim görüyorum. Şöyle. O Eymen ne demek abi? Yani sağ taraf Yemin hizmet Dün, Eymen'den geliyor. Bünyamin'i Bünyami biliyor musun? Bin Yemin Sahil'in oğlu Bin Oğul mu demekti? İbn Bin Yemin, Eymen aynı kök Sahil'in oğlu Bizi niye geçtin hacı diyorsunuz ama Onay Bek iyidir. Çiç, çiç, çiçleri severiz, çiçmeyi, çiçmek. Onu herhalde çeçen diye mi? Neymiş? Yani Türkçe'de bildiğimiz bizim çiçeğin. Öyle <gülüyor> Direkt böyle Yani çiçen kelime olarak mı Google'a Google çok inanma da Yani öyle bir şey olabilir Yakın yani Etimolojiyle boğuştuğum için ben Kelimelerin kökleri Çiçmek diye bir şey Size şey geliyor garip geliyor ama Vardır yani Ama nedir Açıklaması zor Kelimenin kökü Türkçe'de olan ee, bir saat dediler. Ben nasıl sığdıracağım? Üf. Hı? Bir bilsem Evet. Evet. Şöyle bakıyorduk. Bir yok isimleri bir çözeyim de kafamda. Şuraya bak ya yazı hemen çekti böyle yüzünüze bakmaktansa bu fena oldu yani okumaya düşkün olduğum belki buradan böyle, veya tabela okumakta olabilir bu kitap okumak olarak düşünmeyin sokakta da tabelalara bakan tipler olur ya işte o ben o, o, o yurdum insanının örneği ben oluyorum yok ben kitap okumayı daha çok seviyorum Tabii isim olunca yani Allah'ın yarattığının ismi o isimler kıymetli İsimler ve kelimeler benim için böyle bir biraz namus meselesi ee, böyle 300-400 kadar sözlüğüm olduğunu söylersem biraz anlarsınız. Ne sözlüğü değil ki işte aklına geleni söyle onun sözlüğü var mı yok mu söyleyeyim? Yok vardır da inşallah <gülüyor> yok var yani de evet Asım Gültekin arkadaşlar ismim ee, ne yapıyorum? Kitaplar, yazılar, yazarlar, dergiler, böyle şeylerle ilgili bir insanım. Bir de e, ilk baştan da anladığınız gibi kelimelerle ciddi ciddi ilgileniyorum. Ee, edebiyat öğretmenliği yapıyormuş gibi yapıyorum. Ama okullara karşıyım, eğitime karşıyım. Rejime karşıyım. Ve ondan sonra ama İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazılarını filan ben yazıyorum. Ee, <gülüyor> enteresan. Gibi işte. Ben genel olarak karşıyım ama böyle sırf karşı olmak için uğraşan bir uyuzlangalakta değilim. Allah şükür o kadar da değil. Yani sırf karşı olmayan CHP filan tarzı bir şey değilim cafcaf <gülüyor> e, Caf diye bir mizah dergisi çıkartıyorum e, 7. yılımıza girmek üzereyiz e, Türkiye'de Müslümanca bir kaygısı olanların çıkardığı mizah dergileri genelde 3 ay 5 ay 1 yıl falan çıkmıştır en fazla 3 yıl çıkabileni oldu biz 7 yıldır batamadan ee, devam ediyoruz bir şekilde. Ama bir özelliğimiz var. Güldürmüyoruz. Dolayısıyla yani Müslümanın da öyle gülmesi pek caiz değil. Gülmek kalbi karartır filan gibi şeylerle bizi suçlayamazsınız. Zaten güldürmüyoruz. Problem yok yani. Ya yapacak, yani... Aha çok fena bir şey sordu. Ben ee, şey aklıma kötü espriler geliyor biz çok yaptığımız için dergide yani biz derken arkadaşlar yapıyor ben ben haşa ben hep iyi espri yaparım <gülüyor> onu da pek yapamam o yüzden kolay kolay espri yapmam filan ee, şey ya işte o yıkan şeyler nedir onlara biraz gireceğiz zaten de bunu bir mesela bir soru gibi alalım biraz bekletelim ee, evet DünyaBizim.com diye kültür haberciliği yapan bir siteyi kurdum. Bir beş yıl boğuştum onunla filan. Şimdi yayın danışmanı olarak biraz kenara çekildim. Ee, orada İslamcı Emperyalist Kültür Sitesi İslamcı Emperyalist Kültür Haberciliği yapan bir e, internet sitesi peşindeydik. İnternetten de hoşlanmam bu arada. Onu da söyleyeyim ama ama kendimizde de oradan kurtaramıyoruz. Ne yazık ki. Cep telefonunu zaten sevmem o yüzden hani kötü bir cep telefonu da kullanırım özellikle bir sürü özellikli olmasın diye ama işte bütün işleri mail üzerinden üzerinden çözmeye çalışırız. Bu sefer bir baktık ki mail bağımlısı olmuşuz. Habire maillere cevap veren bir devrimci, şeriatçı, Allahçı bir genç. Çok utanç verici geliyor bana. İşte maille insanlarla hani yazışıyorsunuz, mevzuları, işleri çözmeye çalışıyorsunuz. Mesela bir çizer bir trip yapıyor, naz yapıyor. Ona maille tak. Bir yazar arkadaş bir şey diyor, maille. Bir dernekten birisi bir şey yapalım diyor, bir etkinlik, faaliyet. Ona maille. Yani telefonda değil de elden geldiğince maille. işleri bitirmeye çalışmak. Çünkü telefon şöyle bir şey tak diye geliyor, sen başka bir şeyle meşgulsün, seni oradan kopartıyor. Sanki caiz değil. Sanki sünnetullah'a ters gibi. Yani böyle bir demek istediğimi biraz daha açarak mı söyleyeyim, açmadan mı? Böyle söyleyeyim geçeyim mi? Abi şimdi günde diyelim ki 40 tane telefon alıyorsun. Sen işte Bayrampaşa'dasın. Ama o kırk telefon her biri farklı bir yerden geliyor. Seni bir şekilde oranın problemiyle haşır neşir ediyor. Bir oranın problemi, bir oranın problemi, bir oranın problemi. Ondan sonra bunu mesela diyelim ki Abbasi zamanındayız. Dünyanın her bir tarafından Müslümanların problemleriyle ilgili bilgiler geliyor. Ya bu bilgilerin gidip gelişi bile baya bir zaman alır, baya bir problem. Ee, şöyle... Ee, mesela bugün telefonla sana 300 tane problem geliyorsa bir Abbasi halifesisin diyelim veya vezir abilerden birisisin o eskiden olsa 40 problem filan olacaktı yani telefon bunu 300 yapıyor acı. bu kadarı caiz mi bir insana yani sen o mekanda değilsin ki Allah seni o mekanda yaratmamış öbür mekanla ilgili ne operasyon çekiyorsun bu bir işten kaçmak mı bir sorumluluktan kaçmak mı abi o zaman hangisinin hakkını vereceksin yani böyle bir şey bir de tak o an böyle hani telefonu açmayabilirsin mesela böyle bir yolda var birileri onu da yapar ama ya velhasılı söylemeye çalıştığım bulunduğun mekanın hakkını verememiş duruma düşüyorsun bunu modern şehirlerde komşuluk ilişkilerinin neden bu kadar saçma sapan e, embesilce bir duruma düştüğünü aynı apartmanda insanların neden birbirleriyle e, muhabbet edemediklerini bir komşuluk ilişkilerinin bile selamlaşmadıklarını bile birbirlerini tanımadıklarını bile getirirseniz hani o adam orada ama aslında orada değil televizyonda bilmem bilgisayarda şurada burada filan yıllardır orada oturuyor ama apartmandaki adamla tanışmıyor. Mekanın hakkını verememek dediğimiz bir duruma düşürür bizi gibi bir şeyden bunu karşı. Bir sürü sorumluluk yüklü ama abi onun hakkını vermen mümkün değil ki. Hani az insanla irtibatın varsa çok problem değil ama çok insan hele benim telefon of çok fena. Yani Mizah Dergisi, işte Edebiyat Öğretmenliği Milli Eğitim, Yedi Hilal oradaki kültür sanat okuma grupları mevzuları. Yedi İlal'de kültür sanat sorumlusuyum. E, Caf, Caf mizah Dergisi, Genç Dergisi'ndeki mevzular, bu etimolojiyle alakalı yaptığım şeyler, Türkiye Yazarlar Birliği'yle ilgili yaptığım çalışmalar. Bir de kılıbığım ben. Evde de bir şeyler yapmam gerekiyor. Hiçbirini tam beceremiyorsun abi. Çok fena bir şey. En beceremediğim de kılıbıklık yani. Ha bir de terlik. Yani ha bir de terlik yiyorsun. Ondan sonra bir şeylerin hakkını vermek gerekiyor. Evet. Bir şeylerin hakkını vermek meselesi önemli. Vakit yeterse sonra onunla ilgili bir şey demek isterim. Peygamberimizden. Ee, burada bugün e, benim böyle çok daha sevdiğim etimoloji, kelimeler, kavramlar sevgililerim benim onlar. Kelimeler. Onlardan değil de Başımın belası bir şeyden, kurtulamadığım bir şeyden, mizahdan konuşacağız arkadaşlar. Amasyalıyım, iki çocuk babasıyım. Ee, Artvin, Amasya, Selanik. Buralardan bir şekilde bir şeyler olduktan sonra Bingöllü bir kürde dönüştüm. Evlendikten sonra. Ondan sonra... Ee, evet... Allah affetsin. <gülüyor> Kelimeler benim sevgililerim. Kitaplar artık nasıl bir şey ona göre düşünün. E, kütüphanelerin benim gözümde nasıl bir şey olduğunu işte azıcık hissetmeye çalışın. E, fakat o çok sevdiğim şeyden böyle hafif gösterir gibi yaptım ama mizah, e, 7 yıldır bir mizah dergisi çıkartıyoruz arkadaşlar. Onla ilgili bir kavga veriyoruz. Müslümanca bir duyarlılıkla ümmetçi, şeriatçı, Allahçı, dinci, kitapçı işte bu tarz bir kafayla ama asla İslami mizah dergisi demeyeceğimiz bir mizah dergisi e, İslamcı olmaya çalışan bir mizah dergisi çıkartmaya gayret ediyoruz. Bunun kavgasını veriyoruz. Kimle? Kimle? Okura karşı, medya sektörü, dağıtım sektörü, bayiler, çizer, patron, ben, editörüm hepsiyle kavga edede ede. Kavga derken uğraşa uğraşa diyelim yani yoksa kavga falan değil. Böyle bir mevzu. Mizah, Müslüman, bir Müslümanın mizahla irtibatı nedir, ne ayaktır, ne oluyor, ne bitiyor orada? Müslümanla mizan ne işi var? Var mıdır? İslami mizah diye bir şey olur mu? Allah göstermesin, olmasın inşallah da sakın. İslami mizah dergisi ne zaten karşıyım. Ee, ama çıkardığım İslami bir mizah dergisi mi? değil inşallah. İnşallah değil. Ama İslamcı bir mizah dergisi. Müslümanca kaygıları olan insanların çıkardığı bir mizah dergisi bunu söyleyebilirim. Evet. Şimdi tam buradan Türkiye'de Müslümanlar, Türkiye'de ve dünyada Müslümanlar ve mizah desek kafanızda hangi sorular olur? Onları biraz almış olsak o sorularınızın şeyi çünkü mevzu derin, uzun, benim yıllarımı almış bir mevzu. Ne oluşur kafanda? Şöyle birkaç soru mizah yapmak var. Bir de mizah dergisi yapmak diye bir şey var. İkisinin arasında da fark var tabi bu arada. Yani mesela stand-upçı mizahla dergici bir mizah, karikatürlü vesaireli bir mizah filan. Buyur abi. Evet. Mizahtan önce kelimeleri çok tutunurum demiştiniz ya. Söyledin birkaç kelime de yeri ben tuturdum. Çünkü söyleyeyim. Bu İslamcı benim Allahçı, kitapçı biliyorsunuz. demiyorsunuz. Niye böyle bir terbiyesizlik yapıyorsunuz filan diyorsun. <gülüyor> evet tamam bu güzel. Benim istediğim zaten bir soru. <gülüyor> Çok pisimdir ha. Ya ben Tabi vardım da yani acaba çünkü 2-3 kere işte. yani Tabii. De Aynı şeyleri 2-3 defa söyledim. Tabii çünkü İslami şeylere karşıyım. üzerine Tabi Cemil Meriç'in bize e, Yedirdiği bir kazık bu Çiğ 32 tane Fonksiyonu var Cemil Meriç onu sadece satmakla Falan gibi algıladığı için tam büyük bir kafadır Süperdir harikadır ama Çiğ iyidir ya çığıları severiz Sonra geleceğiz Devam Çiğleri de Seviyoruz Çi çünkü çiçek kelimesi e, çiç çi taze demek çi var ya çi düşüyor tazelik çi değil aman çi çi taze demek daha, daha olmamış hani çi bu diyorsunuz ya e, o tazelik güzel bir şey evet çi ekinde çi bir şey var yani olmamış taze ama güzel. Bir de çiğli, ta, kötülük filan ya ne çiğ bir şey bu filan diyorsun. Oradan da bakabilirsin ama güzel gören güzel düşünür, Karkı güzel düşünen söyledi, bir yok. Allah inşallah kartlaştırmasın imanımızı. Hocam, Dergi olarak. E, da... Eyvallah. Başka birkaç böyle soruyu alayım ki. Nasıl ne olarak? Yani, Miza mı olarak? Miza işte. Mizahı da izah edeceğiz. mizahı da izah edeceğiz. Mizah, tamam. E, biraz daha güldürmek demek değil mi? Gibi. E, gül durmuyoruz. Dergi, dergi çıkarıyoruz ama biz güldürmüyoruz. O zaman bu dergi mizah tersi. Tabi ki. Ya bunu gül durmuyorsunuz. Gül durmamışlar mı? Bu, bu, bu, bu şey olmuyor. Yani, Konuştuğumuz <gülüyor> basında hiçme e, karşı hocalığı yapma çalışıyor okullara karşı ama ilim eğitim bölümünün yazlarını ben yazıyorum Bununla aynı şey değil mi? Tam öyle değil. Evet, evet. Tam değil tam değil yani yakın bir tarafları da vardı da başka ne var? Ee, şarjı, bir, varken, var mı? Ya, hı hı var. Mı? Tamam o da eyvallah başka yani kafalardaki soruları azıcık göreyim sonra biraz konuşunca başka yeni bir çok soru doğacak belki ama onlara vakit kalır mı Allah bilir. Siz kendiniz tam olarak ne yapmak istediğinizi biliyor musunuz? Devrim. İslamcı kültürel bir devrim. İslamcı. İslamiyeye karşıyım. Bilinçli ve net olarak karşıyım. İslam'a karşı değilim haşa tövbe. <gülüyor> Ama İslami İslami şeylere bu bir tamlamadır. Sıfat tamlaması. nasıl şey? İslami şey. Nasıl müzik? İslami müzik. Nasıl gazete? İslami gazete. Nasıl dergi? İslami dergi. Nasıl parti? İslami parti. Karşıyım. İnsanların siz e, İslami olarak e, e, operasyonlara karşıyım. Tabii çünkü insanlar İslami olamaz. İslam bellidir. Kur'an'dır. Sünnettir diyelim. Sünnet bir bütün olarak. Ee, biz Müslüman olabiliriz ben İslamiyim İslamiyim diye dolaştığımda bu büyük bir iddiadır hakkını verememek diye bir şey vardır artı bağlayıcılık diye bir tarafı vardır benim yaptığım İslam'ı bağlamaz İslam beni bağlar bu büyük bir yanılgıdır bir de başına İslam getiririz bazı şeylerin İslam dünyası İslam tarihi, İslam coğrafyası İslam alemi mesela. bunlara da karşıyım neden karşıyım İslam Dünyası ne ya? Yok öyle bir dünya. Göstermesin. Dünya Müslümanları. İslam Dünyası dediğimiz şey, ulus devlet e, mantalitesi, Fransız ihtilali falan da falan ortaya çıkmış. Hani bu ulusçuluk, nasyonalizm. E, yanlış bir tercümeyle, Osmanlı'yı yıkan bir tercümeyle milliyetçilik diye çevrilmiş. Onun adı milliyetçilik falan değil, nasyonalizm. Nasyonalizm milliyetçilik aynı şey mi? Asla. Millet dediğimiz şey Kur'an'da geçen bir kelime. Irk ve ulus anlamına gelmez. Değil mi? Ee, milliyetçilik dedikleri, o ulusçu, ırkçı, nasyonalist, nazi diyoruz yani. Nazinin ilk özelliği. Nazinin ziyisi de sosyalizm. Nasional sosyalist diyorlar ya. Onun kısaltması ya Nazi. Alman nazisi. Şimdi o milliyetçilik, ırkçılık dediğimiz operasyon İslam, yani devletler, ulus devlet diye bir şey oluşturdu. Her ırkın devletinin oluşması ve dünya sistemini yönetenlerin o parçaları kafasına göre yönetmesi sistemi. Önceden İmparatorluklarla baş edemiyordu dünya sistemi. Bir imparatorluk, öbür imparatorlukla baş edemiyordu. Kime dokunsa arkasında birisi çıkıyor bilmem ne filan. Şimdi böyle parçalayla daha bir etkili şekilde kullanmak için ortaya çıkmış bir kurgulanmış bir sistem bir yandan da. Bunun bir kısmı da Müslüman. O Müslüman olan devletlere diyorsunuz ki İslam devleti, Müslüman devlet. İşte Diyorsunuz, orası bir İslam ülkesi, ha, İslam devleti de demiyorlar, pardon, dikkat, İslam ülkesi diyorlar. Mesela Türkiye için İslam ülkesi diyorlar ama İslam devleti diyebiliyor muyuz? Dedirttirmiyorlar. Hani olsa ona da bir miktar karşı çıkacağım da, onu bile vermiyorlar. Şimdi İslam nasıl bir ülke, İslam ülkesi oluyor da İslam devleti olamıyor? Daha buradan operasyonu, oyunu görmek biraz mümkün. Sadece buradan Bir şeylerin başına İslam getirdiğine Allah dünya diye bir yer yaratmış Biz Müslümanlar Oradan neyiz abi Sorumluyuz değil mi Dünyaya karşı bizim bir sorumluluğumuz var Yeryüzüne Allah'ın Dinini yaymak Yaşatmak yaygınlaştırmak gibi Bir vazifemiz var Yeryüzünü bir adalet yurdu yapmak gibi Bir selam yurdu yapmak gibi Bir vazifemiz var Şimdi böyle bir yerde sen diyorsun ki dünya var bir de İslam dünyası var. Dünya asıl öbürü de minyatürü, karikatürü onun. İşte asıl olan dünya, modern dünya, gavurlar filan yani güçlü olanlar, Amerika bilmem İngiltere vesaire bir de İslam dünyası var. Sen şimdi fotoğrafı böyle gördüğünde, dünya İslam dünyası diye gördüğünde diyorsun ki bizimkiler niye geri kaldı? Nasıl onları yakalayacağız? Nasıl onlar kadar güçlü bilmem ne filan olacağız? Bu bir tuzak. Müslümanlar geri filan kalmadı. İslam dünyası diye bir şey diye bakarsan Müslümanlar geri kaldı. Onları nasıl yakalayacağız? Nasıl çağdaşlaşacağız? Nasıl işte daha böyle güçlü filan olacağız? dersin. Ama dünya Müslümanları dersen böyle demezsin. Çünkü dünya Müslümanı dediğinde e, Hindistan'daki Müslüman da, Hindistan bir İslam ülkesi mi? Değil ama Hindistan'da çok Müslüman var Bizden fazla Müslüman var Oradaki Müslümanlar da Amerika'daki Müslüman da Almanya'daki bilmem Güney, Güney Afrika'daki Müslüman da Sisteme giriyor Dünya Müslümanları Ümmeti kuşatıyor İslam dünyası Başında Bir sürü satılmış yöneticinin olduğu Beceriksiz yöneticinin olduğu e, sömürlen Ülkeleri anlatıyor Aradaki farkı anlatabildim mi? İslam dünyası demek bizi tembelleştirir. Acizleştirir, çaresizleştirir. Bir gayrete getirse bile yanlış bir gayrete getirir. Hesapları hep yanlış. Ulus devletçilik mantığı üzerinden yaparsın. İslam mizahı, İslami mizah filan da böyle. Müslüman mizahla ilişkisi olur mu olmaz mı? Müslüman güler mi gülmez mi? Güler mi? Güler, güler Allah'a şükür. Çok güler mi? Bazısı çok gülüyordur ama çok gülmemekte fayda var. Efendimiz diyor ki çok gülmek kalbi karartır. Evet. Kalbi kara olmayan var mı aramızda? Yoktur inşallah. Nasıl? İnşallah kalbimiz kara değilse ne olacak? Kaşlar kara olabilir de kalp olan var mı olmayan var mı işte artık hangisi işine geliyorsa sen oradan bak evet kalbimizde karalık ama kalpte bir nokta varmış onun adı esvet miymiş aşkla alakalı sevmekle alakalı bir noktaymış Katteki karalık da her zaman kötü olmayabiliyormuş belki de sevme duygusunu içimize atan kim Şeytan, Allah, şeytan, Allah, şeytan, Allah hangisi? Allah. Sevmek elimizde mi? Değil. O iş Allah'ın bir hediyesi ama bir yandan da imtihanı. Şimdi mizah meselesi. Neden İslami mizah demiyoruz? Çünkü biz yaptığımız bir kul işi olarak yaptığımız işin Müslümanları bağlamasını istemiyoruz. Ben caf cafı çıkartıyorum... Bütün Müslümanlar bu dergiyi almak zorunda, ben İslam'a hizmet ediyorum, siz de hizmet edin, köpek heriflerdir. Gibi bir mantıkta değiliz. Almayın lan dergimizi ne olacak? Biz zaten zarar ede, de çıkartıyoruz yani, problem yok. <gülüyor> şart değil yani, kötü yapıyorsan almazsın, beğeniyorsan alırsın, unuttuysan almazsın. Ne yapalım yani, mizah dergisi yani. Herkese farz değil, şart değil, gülmek zorunda değiliz. Ama gülmek istiyorsun, ediyorsun mizahla alakalı bir mücadele yürüyor dünyada. O mücadelede Müslümanların da tabi bir şekilde bir şey yani zorlayarak değil de zorlayarak olmaz. Bu. Tabi olması gerekiyor. Müslümanın tabiatının güzel olacak hani fıtrat İslam ya fıtratımızdaki güzellikleri yansıtmalıyız. Güzel olmayan tarafları da biraz e, terbiye etmek lazım sanki. Hani Müslümanın hani mizah da böyle çok şey olunca rahatsız edici bir tarafı olur zaten. Sadece fıtratındaki bazı özellikleri insanlar karıştırabiliyorlar. Nedir mesela diyelim ki cinsellikle ilgili şeyler fıtratta olduğu için fıtratta var ama İslam bunu yasaklamış mı? Yasaklamamış. Helal olanı yap. Ulan demiş. Helal olanı. Cinselliği yasaklamıyor İslam. Tabi o fıtratta var. Onunla ilgili yapılan bir şey birden fazla hoşunuza gidebiliyor. Vesaire gibi. Veya bir kısmında fıtratının temizliğini koruyabildiyse rahatsız oluyor. Yani bu da çiğlik yaptı. şimdi falan. Çiğ kelimesine geldik gene. Ondan sonra Alınma Samet kardeş dur. Ondan sonra ee, Böyle bir şey İslami mizah olacak mı? Müslümanlar mizahla bir ilişkisi, ilişkisi tabi olarak var, olmuş. Bunu ispatlamaya çalışmaya bile gereksiz görüyorum ben biraz. Bizim mesela birçok yerde televizyon, gazete, bilmem ne vesaire şey yaptığım zaman diyorlar ki işte İslam ve mizah. Filan diyorlar. Hani nasıl oluyor mu? Bir de sol ucu mizahçılar şunu diyorlar. İslam'la mizahın ne alakası var? İşte biz yapıyoruz. Bunlar da bize bakıyorlar, özeniyorlar, biz de yapalım. Çok da öküzlük yani ha. Manyak mısın lan? Benim rehberim sen misin oğlum? Sen kimsin ya? Kafan karışık zaten senin iyice yönünü, yolunu, tarihini şaşırmışsın, kavramlarını şaşırmışsın. Ben Kur'an, izzetli birçok ulema, alim, muhteşem mütefekkirler varken, Müslüman adamlar varken rehberim sen olacaksın. Ezik miyim lan? Ben kompleksli miyim yani? Ne? Yani... İsim de söylüyordum eskiden biraz daha böyle olgun olmadığım zamanlar. Şimdi biraz böyle olgun, kamil bir insan olmaya doğru. <gülüyor> Ahmet Hakan falan diyorduk bilmem başka ezik düşünelim. E çok var ama ya. Bizde de dindarlarda da ezik böyle sol batı bilmem ne kompleksi kavur kompleksi çok var aramızda. Evet. Yani ezik değiliz abi yani. Sol bir şey yapıyormuş biz de yapalım. Manyak mısın ya? Sen için mi geldim lan ben buraya? Allah için geldik. Hayvan yani sen kimsin? Tamam Allah yarattı diye sana da hürmet ediyorum. Fazla da hakaret edemiyorum. Tutuyor beni. Evet mizahta hakaret fazla etmemek gerekiyor. Bu önemli bir ilke. Gerçekten. Öyle bir şeyler de var da. Ya şöyle güzel hakaret ediyorsan <gülüyor> Allah o paraları Yollar. Öde, ödeyebilmen için yollar hani var ya öyle de anlatırlar işte cezası bilmem kaç lira cezaymış parayı vermiş küfürü de etmiş adam krala <gülüyor> filan böyle bir şeyler de anlatılır filan hani diyecekse o da yapılır ama ee, evet şimdi Müslüman adamın mizahla ilişkisi olur da bunun dergi olarak olması biraz şey garip değişik dergicilik Modern bir şey, 150 yıllık bir mevzu diyebiliriz herhalde değil mi? 150 yıl filan, hadi taş çatlasın 200 yıl filandır yani dergiciliğin tarihi. 200 yıldır filan dünyada insanlar bir şekilde dergiler çıkartıyorlar. Türlü türlü dergiler, her türlü çocuk dergisi, kadın dergisi, siyaset dergisi, bilmem ne dergisi filan derken bunların içinde mizah dergisi dediğimiz şey bir tür olarak 100-120 yıldır yapılıyor bildiğim kadarıyla. Bunların hangileri işte Müslümanlarla filan alakalı? Dikkatli konuş, çöküyorsun diyor. şeyimiz koltuk sandalyemiz koltuk koldan koltuk değil mi? Koltuğa ne yaparsın kollarını mı koyarsın? Öyle bakmış mıydınız koltuğa hiç? İşte kol abi kol gibi koltuk yani. Şimdi evet. Sandalye bilmiyorum ama kim bilir hangi dilden gelme İspanyolca mı İngilizce mi İtalyanca mı? Çekilmele Grekçe mi? Sen şimdi öyle sandal deyince Grekçe falan acaba sen yani Rumca olabilir gibi de belirdi. Ee, evet sanki. Buyur abi. Buyur. Osman ne, amacını, ne Devrim. Devrim kelimesinin kökü ev ev evden gelir. Ev. <gülüyor> Tabii ki ev, evinde evinde devrim yapamazsan abi le yersin yani. He onu beceremedik ki. Evet. Bir de eee ne değişen veya genç bakış denen ya da genç bakan bir nesille bir de 30 yıl yerde kalmış bir neslin çatışması var şu anda. Olmaz olur mu? mhm mhm balam videosu bunun nedir? Yani mi, yoksa Nasıl yani? Modern bir olacak yoksa eski kafa olacak? önce yani, yani. yani, destekleyelim. destekleyelim. <gülüyor> abi kafana göre takıl <gülüyor> İslami olmadığıma göre istediğini yapabilirsin İslami olsaydın bana mecbur uyacaktın bana uymazsan da Allah senin zaten belanı vermiş nasipsiz terbiyesiz bilmem ne filan bir şeydin yani <gülüyor> abi kafana göre takıl Allah yaratmış Allah'ın karşısında utanma izzetine dur hani utanca zaten de gene de hani fazla değil yani abartmayalım utanma olayı çok hiç yüzümüz yok filan olayımız olmasın <gülüyor> Böyle o, nurdan, o e, nurdan bir şeyler bize gelsin, hayatımızı da bir şekilde. E, geleceğim oralar ama kaç yıl sonra senin dediğin yerlere, dur bakalım. Yani o konulara e, yenilikçi mi olur, gelenekçi mi olur, modernisi mi olur, vesaire, sufi mi olur, radikal mi olur, İslami sol mu olur, Bilmiyorum, islami sol Allah belasını versin. Yani ama bütün İslami şeylerin belasını versin. Çok. Ama ne yapayım Ama ben mevzuya kavramsal bakıyorum Kavramak bizi güçlü kılar Kavramak bizi güçlü kılar Bunu kelime anlamında da Kavram anlamında da düşünün Kavramak bizi güçlü kılar Kelimelerle biraz boğuşmamızın Sebebi bu O yüzden ben biraz kavramsal düzlemde Bakmayı önemsiyorum e zaten bir şeyleri iyi kavrayamadığımız için bu çağın zokalarını, bu küfrün zokalarını, şeytanın zokalarını yutuyoruz. İyi kavramakta fayda var ama her şey kavramak mı? Abi ben her şeyi çözdüm, bitirdim, entelektüelin, önde gideneyim, bütün ilimleri yuttum. Bitti mi? Yani her şeyi öğrendin, isim vermek hoş değil ama işte yaşar nuru oldun. Acayip biliyorsun yani, yutmuşsun. Ne oldu yani? İslam'ın izzetiyle, Müslümanlığın izzetiyle şimdi ne alakası var? Ona buna hizmet etmiş olmak, güç sahiplerine vesaire. O mudur yani Müslümanlık? Bu değil ki abi yani. Onu kitap yüklü eşekliyor Kur'an-ı Kerim'de. Keme var. humar. Yani tabii ki her şeyi kavramakla bitmiyor. Yaşamak, hayata geçirmek. O yüzden sünneti ihya etmek gerekiyor. Sünneti hayatımıza. Efendimiz neler yaptıysa onu ister ruhen, ister bedenen, fiziken hangisini nasıl örnek alıyorsan al abi. Ben mesela diyelim ki bir Selefi Nepal dağlarında cihad eden iki mücahidin müzik haramdır diye hiç bir radyoları var radyodan haber dinliyorlar BBC BBC dinlemek ne kadar helaldir bunun ayrıca sorgulanması gerektiğini düşünüyorum haber dinlemenin haber bittiği gibi radyoyu kapatıyorlar niye müzik başlıyor niye müzik haram şimdi müziğin haram olduğunu abi şey yapmış kavramış etmiş Orada birisi diyor ki o mücahitlerden birisi. Cihadın mahrem hikayesi mi? Cihadın mahrem macerası mı? Öyle bir kitap vardır. Çok çok güzel bir kitap. Çok iyi bir kitap. Çok iyi anlatmış amca. Yahya Konuk, Müstihar ismiyle yazmış. Ee, oralara da gitmiş gelmiş bir amca. Hikayesi. O başka bir kitap. O da çok güzel bir roman ya. Sambadiollo. Nasıl güzel bir kitap. Okuyun abi. Neresi Tunus muydu? Ee, hangi ülke? Leone emiydi oradaki ülke. Hatırlıyor musun? Mu? Gördün. Tamam, oku ama. Valla güzel. Yani oku derken hani okumasan İslamcı olarak bir şey kaybetmiş olursun filan diye değil. Olursun, İslam. İslamcı kelimesini de eleştiriyoruz ama İslamcıyız yani. Bana dediler ki sen İslamcı mısın? Pertevniyar Lisesi'ne öğretmen olarak ilk gittiğimde ismim Asım ya tipten de biraz böyle e, hafiften belleden bir şey var herhalde böyle fazla böyle zıp çıktı gibi değilim herhalde ee, en azından bir namaz şeyi var gibi sanki bir, var mı? var mı lan? sevineyim biraz. <gülüyor> var mı? Var. Var sanki, biraz var mı? var biraz var mı? şuradan ışık geliyordur <gülüyor> acaba benimle alakası yok <gülüyor> selam mı verdiniz? Selam Normalde sınıfa girdiğimde bazen veriyordum bazen vermiyordum da okula girdiğimde vermiş miyimdir selamlaleyküm mü demişimdir sessizce gelmişim mi, hatırlamıyorum onu Hı. o anki hani şeyi çok bilmiyorum ne yapmışımdır Ben çünkü bazen veririm bazen vermem bazen korkarım Müslümanım ya korkan <gülüyor> tabi Türkiye Müslümanlarında da böyle bir özellik var ya sen de İslamcı mısın, yeşil misin falan gibi takılarak söyledi adamcağız. Sol Alevi bir abimiz. İlk zamanlar benimle uğraştı, sonra beni çok sevdi falan. Kandillerde falan arıyor, Alevi falan ama. Hatta o arıyor, benden büyük. Ben de dedim, hocam dedim şimdi, yok ya ben öyle İslamcı değilim. İşte, ben aslında işte böyle ılımlı falan hani modern bir dindarlık filan dindarım biraz işte öyle çok şöyle şöyle ileri değil filan diyecek. Öyle bir eziklik yapamam dedim. Sizi mutlu edecek diye kendimin ne olduğunu saklayayım mı dedim yani. Bu mu dedim? Böyle bir kaldım aldı filan yani. Birkaç ay sonra dedi ki ya siz dedi biraz ee, demokrat asım hocam sen dedi demokrat bir misdoğasın. Dedim haşa. <gülüyor> Üç gün gelmedi adam haşa deyince. <gülüyor> yanıma. Üç gün sonra ya, niye öyle dedin ya dedi. Ben sana dedi, güzel bir şey söyle Nesi güzel dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Demokrat diyorsun haşa <gülüyor> tövbe küfür. <gülüyor> küfür dedim filan böyle anlattım. Niye ha dedi. Sen dedi nasıl bir şey istiyorsun peki dedi. Nasıl bir yönetim istiyorsun? Dedim şeriat. <gülüyor> dedim ben bilenlerin 30 gün ben. İlen <gülüyor> Yok o zaman biraz alışmıştı. İlim sahibi İlim sahibi insanlara sorulduğu bir sistem dedi. O olacak bir şey değil. Sizinki de olmuyor dedim. <gülüyor> Tam da o zamanlar böyle darbe falan, ay ışığı, gece yarısı operasyonu bilmem ne öyle şeylerin olduğu zamanlar. Dedim sizinki de olmuyor bak hiç bırakmıyorlar dedim halka. Ondan sonra biz bıra yani Asker bıraksa medya bırakmayacak, para sahipleri bırakmayacak. Bir türlü halkın dediği olmayacak dedim. Sizinki zaten olmuyor dedim. Bizimki de varsın. Şey yok bizimki de varsın. ideal olarak kalsın hayal olarak. Kalsın, dedim Sosyalizm oluyor mu dedim sanki mesela. Olmuyor. O da olmuyor. Boşver. isteyelim ne olacak? Nasıl? Şu an mı? Abi kapitalizm almış başına gidiyor. Şeytan kapitalizm adı altında dolaşıyor yani. Tüketim kültürü, ahlaksızlık vesaire. Evet. Mizah olan konu işte böyle bir sürü konudan bir türlü sıraya bizim Müslümanların mizah yapmasına gelmiyordu. Bundan önceki denemeler gerçekten çok çabuk sonuçlandı. Dergi çıktı, battı, kapandı bilmem ne filan şeyler oldu. Dinozor, fit, cümbür, Cingar, filit, ustura gibi dergiler çıkardı Müslümanlar. Ondan önce bir 80 öncesi bir ara e, bu vakiti çıkartan abiler balyoz diye bir bak vakti, vakitte de uygun abi, balyoz Onu vuracak tak filan böyle bir mizah anlayışı da var kodumu oturtacak lan adamı filan gibi Şimdi, onlar olmuş işte balyoz diye bir şey çıkarmışlar e, faz, fazla şey yapmamış filan. bizim dergiden bile kötüydü yani ama o şartlarda gene de çoktan iyidir denilebilir belki Velhasılı 10 yıldır bir mizah dergisi çıkmıyordu. Sene 2007-2008 Ben de bundan rahatsız oluyordum. Çünkü mizah yani, yani şundan dolayı normalde olmam bak. Ama benim biraz kanımda dergicilik diye bir şey var. 2004 filan kitap postası diye bir izleyicilik bünyesinde bir der, kitap dergisi çıkartıyordum. Ondan öncesinde MGEV bünyesinde Milli Gerçlik Vakfı bünyesinde BİAD diye bir Nuri Pakdil Sezai Karakot çizgisinde bir dergi çıkartıyordum. Edebiyat, fikir, e, aksiyon tarafları olan. E, dergicilik diye bir şey eskiden beri benim kanımda filan olduğu için Abdülbaki abi ta Selam dergisi 10 yaşımda filan. O zamanlardan biliyorum mesela. Ondan sonra dur bir saniye göstereyim. Çekiyor ya gör, kayda geçsin. Çekiyorsun ama bak göreceksin. Var, yani. var. Bak. Ne bu? Kim okuyabiliyor acı? Evliya Çelebi. Evliya Çelebi. Evet. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi. Genç dokuda okuyorsunuz değil mi? Evliya Çelebi'nin maceraları. İşte onları 20 yıl önce, 22 yıl önce e, Abdülbaki abinin yazdığı ve şey yaptığı, yönettiği bir band tiyatrosu bu. Evliya Çelebi, 21. yüzyıl, 20. yüzyıl. O zaman 20. yüzyılda 1990 ondan sonra o zamana geliyor. Ne zaman almışım? Günlü tarihini şunda. Şöyle bir kasadını gördünüz mü Abdülvakabinin? Rüzgar bizim şarkımız. Bunu da 6 Nisan tarihinde almışım. 91. Hangi 6 Nisan? <gülüyor> 1991 6 Nisan. Evet. Şimdi mizah dergisi falan işte çıkartıyorsun. Hani dergicilik de benim 85 falan o zamanlardan beri var. Delisiyim, hastasıyım, dergileri takip ediyorum. Kendim fotokopi dergi çıkarmışım orta bir falan vesaire. Öyle şeyler. Dergici olunca mizahı da direkt dergi üzerinden anlıyor benim bu garip kafam. Ondan sonra ya yani mizah dergisi bizimkiler çıkardılar bitti çıkardılar bitti nasıl olacak yapmak lazım. Birkaç karikatüristi kandırmaya çalıştım. Abi dedim bir dergi çıkarsanız ya çok iyi olur filan. Ya o iş zor bor bilmem ne para yok vesaire. 3 kişi, 5 kişi sonra baktım para mara diyorlar. Ha dedim bunlarla ilgili para lazım herhalde. Tamam. Paralı birkaç kişiye dedim ki Hacı abi dedim ya bir mizah dergisi çıkarsanız satar. iyi satar. <gülüyor> Ulan baktım kanmıyorlar, kanmıyorlar, aldanmıyorlar. Ulan dedim madem kimse yok, kim var dendiğinde sağına soluna bakmadan, ben o değil bak ben sağıma soluma baktım, baktım. <gülüyor> ne Fazıl'ın bahsettiği o genç, ben değilim tamam mı? Ben sağıma soluma bir baktım, lan kimseyi kandıramıyorum ne çizeri ne para sahibini. Ben lan dedim, üstad kabul mü? <gülüyor> evet ve bu sefer bir yerden şey geldi mesela genç dergisi. Orada Lütfü abimiz Yasım dedi seni gencin yayın kuruluna alsak vesaire O an kitap postasını çıkartıyorum Abi olur dedim yani bu kitap postasında fena çalışıyorum Çok az bir paraya Canım çıkıyor berbat bir şekilde gece gündüz Ama yani e, kopyala yapıştır bir cümle bile almıyoruz kolay kolay Dergiye öyle. Hani kopyala yapıştır yaparsan her şeyi doldurursun hacı. Biliyorsunuz internetten filan sizde de şimdi onu. Veya okulda lisede duvar gazetesi yaptıysanız bundan 300 yıl önce okullarda duvar gazeteleri olurdu. Onlar da kalktı sonra filan. Oraya ne yaparsın? internetten bir şey indirir getirirsin asılır filan ya. Hani o kopyala yapıştır kolay. Ama şimdi ee, neyse kopyala yapıştırsız filan yapıyoruz. Dedim abi tamam ama dedim işte de bir genç diye bir dergi çıkaracağız dedi. Daha çıkarmıyor. Dedim abi. Genç dergisi çıkarma. Gençler için dergi çıkaracaksan mizah dergisi çıkar. <gülüyor> ya dedi bizdekiler şimdi onu kabul etmez filan zor. Ya, ya biraz daha ciddi şeylerle uğraşın oğlum. Biz sululuk yapın mı istiyoruz siz gençlerden, Müslüman gençlerden filan denilir anlamına gelecek kibar laflar söyledi Lütfi abi. <gülüyor> Neyse dergi çıktı. Dergi çıkınca Lütfü abi dedi ki ya dedi işte yayın kurulunu alalım seni. Tamam abi filan. Haftada bir yayın kurulu için işte topla şeye gidiyorum. Dergiye, genç dergisine. Altınoluk bünyesinde. Ben ikide de diyorum abi işte bir ek verelim filan dedim. Mizah dergisi verelim ek olarak. <gülüyor> Çünkü ihtiyaç lazım yani. Ee, her neyse bunu kabul ettiler ve öylece cafcafa başladık. İsmini niye cafcaf koyduk? Şimdi bütün etrafa soruyorum tamam mı? Bir mizah dergisi olsa ismi ne olmalı? 600 tane isim teklifi aldım, topladım. Ondan sonra Ahmet Taş Getiren bir gün sordu. İsim araştırdığımızı, düşündüğümüzü biliyor. Dedi ismi ne belli oldu mu? çıkardım böyle bir sürü sayfa o 600 ismin yazılı olduğu kağıdı dedim işte böyle isimler geldi abi siz de bakın ama dedim bunlardan hiçbiri değil Ondan sonra e, makara diye bir şey bir oradaki arkadaşlar çok şey yapıyor yani ben makara ne ya dedim böyle tam makaraya hürmetimiz var Eyvallah yani hanım hanımlar terziler filan için çok önemli bir şeydir falan ama onun kazandığı mecaz biraz fazla ciddiyetsiz. Biz ciddiyiz abi. Biz Müslümanız ya. Olmaz. Ciddiyiz. Valla ciddiyiz. Nitekim Mehmet Doğan <gülüyor> Yazarlar Birliği'nin kurucusu amca ee, dedi Asım çok ciddi bir işlere karışmışsın. Hadi bakalım Allah yardımcın olsun diye. O da çünkü mizah dergilerinde eski batanlarda Halil Kaleli takma ismiyle yazılar yazıyordu. Cafcafta da ona bir şeyler yazdırdık biz bir ara. Neyse ee, o makara falan benim içime itsinmedi ve cahcav kelimesi belirdi kafamda bir şekilde cahcav ne demek gösterişli filan demek değil mi biraz gibi öyle bir süslü gösterişli filan cahcavlı abartılı hani mizahta da abartmak olur vesaire diyerek e, yani ne kadar gösterişli olsa sonuçta mizah olan bu ne yani vesaire. Çaf ciddiliği yani C harflerinden kurtaramayız. Çünkü C de çok bizim hafızamızda şöyle bir harftir, sestir. C. Böyle şöyle git abi şöyle geçmişine git. Kapat gözünü. Kapat gözünü. İlk böyle gelen C'ye ha ne abi C. İşte C öyle bir şeydir. Vallahi. <gülüyor> yok yok C C. C C yaparlar ya sana. Hepinize yapmışlardır kesin bak. Bana yapmadılar diyecek bir Müslüman şahsiyet var mı şurada? Kim? Ben sokaklarda büyüdüm. Kimse bana şey yapmadı falan mı diyorsun? Hocam Alaaddin'e C yapmışlar. Şimdi Alaaddin nerede ya? Hamza da hocam Allah fesin, ne güzel. Alaaddin'in hocam. İyiymiş. Zaten Şimdi C meselesinde bir, hani C diyorsun gülüyor filan ya bilmem ne vesaire. Biraz öyle bir şey. Sesini iki kere tekrar etmesi de bir mevzu. Ee, C'nin açık olması şekil olarak şöyle hilal gibi. Ee, o tabi bizi İslamileştirmiyor Allah'ın izniyle. Sadece C'nin açık olması, böyle E harfi de biraz öyledir. Ee, gülme ya yakın bir şekildir. Çok. Diyebilir miyiz? C'nin E'nin evet. e C ve E'nin işte böyle gülmeye yakın bir görüntüsü şekil olarak. Onların şekilleri de öyle çok rastgele değil. Latinde olsa, Arap'ta olsa çok rastgele değil arkadaşlar bu arada. Neyse. Çaf çaf dedik böyle yani Türkiye'deki geleneğe baktığımızda işte gırgır gır diye bir şey var. Ee, ondan sonra Çarşaf diye bir mizah dergisi çıkmış eskilerde çok eskilerde filan böyle kafada hani bir mizah dergisi ismine oturtur bir şekilde hazır bir şey var yani. Ee, diyerek ona karar kılmış olduk. Neyse dergi çıkardık ikinci üçüncü sayıdan itibaren biz bu dergiyi kapatalım dedi abiler. Yani, sululuk filan ya boş verin bilmem ne mevzusu. Ee, kurumsal bir yapı olduğu için kapanmamız 17 ay sürdü. 17 sayı çıkabildik böylece. Yoksa 3. sayıda kapanıyorduk. Ve yeni birisini bulmak gerekecekti, yeni bir patron filan. <gülüyor> Gencineki olarak başlamış olduk. En son 17 kapanınca ee, biz gene bakındık etrafa. Patron var mı, şu var mı, bu var mı, parası olan var mı filan gibisinden. Hiç kimsenin o dönem parası yokmuş ondan sonra e, en parasız yerlerden birinde gerçek hayatta devam edelim gibi bir düşüncemiz var ama gerçek hayatta da hiç para yok filan yani öyle bir şey e, velaslı o arada dünya bizim diye bir site ile ilgili oranın sahibi diyor ki ya gençlerle ilgili bir şey yapmak istiyoruz velaslı orada Baktı ki ben cafcafı tekrar çıkaracak patron arıyorum. Dedi ki bizim patron Erhan Erken abi. Dedi biz bu cafcaftan yıllık kaç lira zarar ederiz? <gülüyor> Dedim abi bilmiyorum. Çünkü önceki ek idi satmıyorduk. Hani derginin içinde çıkıyordu. Dergi de işte cemaatteki gençler filan alıyordu altın oluk. Ondan sonra dolayısıyla kaç satarız bilmiyorduk hiç ama tahminlerimiz vardı filan. Dedi ki 100 bin lira zararla kurtarır mıyız? Dedim inşallah. <gülüyor> Velhasıl böyle bir 12 sayılık destekle başladık. 12 sayı bitti. Düzenli zarar ediyoruz. O 100 bine yakın bir zarar etmişiz. Ondan sonra Ya bunu şimdi nasıl kapatacağız filan? Biz haftalık olsak zarar etmeyiz abi diyoruz. Çünkü o şu demek Mizah dergisiyle ilgili bir şey anlatıyor bu. Ee, sen aylık olduğun zaman gazete bayi seni şeye koymuyor, vitrine koymuyor. Ayda sen diyelim ki 20 tane satsan, e, haftalık çıkan dergiler ayda 10 şey e, her sayı 10 satıyor olsa ayda 40 tane satıyor. O daha fazla kazandıran oluyor. Haftalık dergi ona daha çok kazandırıyor. Daha az satsa bile daha çok kazandırıyor. Periyot sık olduğu için. Dolayısıyla senin aylık çıkan dergin ona pek de manalı gelmiyor. O yüzden seni vitrine bile koymuyor. E, vitrin bu görsel bir şey. Karikatür işte kapağı koyduğun espri kimi çekecek vesaire filan. E, sen diyelim ki 5000 bayiye gittiğinde bu mizah dergisinin ciddi bir problemini size şu, şu an söylemiş oluyorum arkadaşlar. 5000 bayiye gittiğinde seni 500 bayi koyuyor vitrine. 4500'ü koymuyor. Öbürünü 5000 bayiye gittiği zaman o zaten 10.000 bayiye 15.000 bayiye gidiyor bir onlara da 7-8.000'i koyuyor veya 5000'e gitse 3000'i rahat vitrine koyacak her bayi de koymuyor gazete bayi de vitrine mizah dergisi koymaz biraz düşünün şöyle aklınıza getirmeye çalışın gördüğünüz bayileri velhasılı sen fazla görülmediğin için yok zannedilirsin vesaire dolayısıyla satışın düşer ama haftalık olduğunda ister istemez otomatik artar yani satışın. Bizi de o kurtaracak bir şeydir. Hatta kar bile ettirir filan ama işte bunu bir türlü patronlara anlatamazsın filan. E biz böyle hep haftalık olmak istiyoruz. E patron cesaret edemiyor. Çünkü hani düşünsene yılda 100 lira zarar ediyorsan haftalık olduğunda bunun 400'e çıkma tehlikesi var. Değil mi? ondan sonra ama hiç zarar etmeyip aksine 100 lira 200 lira kar etme imkanı da var o o tarafı riskli riskli biliyorsunuz işte şey bir şey işte bu ekonomi filan işlerinde önemli bir kavram ve hasılı bir türlü ona gelemeyince biz çaf çafı e, patron dedik ya bunu iki haftalık iki haftada bir çıkartalım bir deneyelim satış artacak mı? Dedi ki sakın düşer dedik sakın öyle yapma abi ya haftalık olacak çünkü insanlar haftaları karıştırır vesaire. Ya haftalık olacak ya aylık olacak. Abi iki haftalık yaptık. Satış yarı yarıya düştü. Böyle altı bin falan satıyordu. Üç bin filana indi. Ondan sonra beş altı sayı çıktık. Zarar arttı tabii filan. Bir de hani patron bir on iki sayı bizi destek kararı vermişti. Yeni bu iki haftalık süreçte de on iki sayı daha dedi. Bir on iki sayı daha bakalım ondan sonra yaparız. Çünkü zararlı bir şey yani. Hani biz hani ümmetin bir mizah dergisi yok. Yazık böyle olmaz filan gibi bir yerden sonuçta Allah razı olsun yardımcı oluyor abiler. Bir cemaatleri falan da yok bu arada onu da söyleyeyim. Hani normal Türkiye'deki işte dindar Müslüman çevreden birileri. Abiler. Yani radikal, tarikatçı, partici partisi her türlüsüyle arası iyi olan genel olarak İslamcı denebilecek abiler. Neyse. Birkaç tane e, kişinin katkısı diyelim yani o operasyon. Orada dünya bizimi yapıyoruz biz kültür haberciliği vesaire. O bayağı işte alanında Türkiye'den çok tıklanan kültür haberciliğinde en çok tıklanan site falan olmuştu bile zaten daha hemen kurulduğu gibi. Neyse. Fenaslı eee biz dedik ki abi bu böyle olmuyor yazık şundan dolayı olmuyor hani zarar benim için çok problem değil ben etmiyorum sonuçta patron ediyor ama dergi kapanacak ulan yani 15 gün 15 gün hızlı geçiyor 12 sayı çabuk bitecek bunu yavaşlatalım diye ayla geri dönelim dedim o da zarar artık biraz dokunmaya başlamıştı evet tamam dedi aylığı yapalım ondan sonra aylar geri döndük 12 sayı bir daha bitti bu sefer kesin kapanıyorsun Patrona dedim ki abi dedim sen bizden yılda kaç kere zarar ediyordun? 12 kere. Dedim yılda 4 kere zarar etmeye ne dersin? İyi fikir dedi. Yani baktı hesapladı kafasından. O fazla dokunmaz filan. Dedik o zaman 3 aylık yapalım abi. Böylece 3 aya ikna ettim. 2 yıldır öyle gidiyor. velaslı yani 2 yıl genç dergisi 2 yıl filan şey e, o aylık işte dönem. Sonra da üç aylık döneme geldik. Şimdi böyle üç aylık ilmi akademik mizah dergisi havasında. Üç aylık olur ya öyle dergiler. Üç aylık, 6 aylık. Bizimki de sanki öyle gibi. Evet. Böyle bir caf caf macerası, Bir mizah dergisini sürdürmek nasıldı? Nasıl oluyor? Öbürleri niye battı gitti filan cevabı gibi biraz oldu. Ee, nasıl? Tabii çok... Üç ayda bir çıkıyor. Ee, ekip diye bir şey yoktu. Yani böyle Müslüman genç arkadaşlar veya Müslüman çizerler. Ve onlar böyle bekliyorlar. Birisi mizahtar çıkarsa da hadi biz de oraya dalak falan yok öyle. Yok piyasada çizer diye bir şey yok. Olan birkaç kişi var. Gazetelerde işte İbrahim Özda bak Yeni Asya gazetesinde. Yalçın Turgut işte o şey Davul Şahin. Demirhan Kadıoğlu ismiyle filan şey yapıyor. Çocuk dergilerinde filan iş yapıyorlar. Oralarda da hani böyle çok da para verilmiyor. Az para veriliyor. karın toktora. Mesela vakitte Metin, Mehmet Keskin Kılıç diye bir abimiz var. Çizer. Adamcağız çizerlikten şey yapamıyor. E, vakit çok fazla ihtiyaç duymuyor. Zaten bizim bir iki çizerimiz var diyor. Yalçın Turgut, Kemal Güler filan var diyor. Mehmet abi sokaklarda vakite abone bulmaya çalışıyor. Esnaf esnaf dolaşıp. Karikatüristin yaptığı iş. Düşün yani geçimi oradan yani karikatüristlikten değil. Oysa çok güzel şeyler yapabilecek adamken yıllarca bunu yapamayınca adamcağız akli dengede az çok etkilenmiş bundan tabii. Ee, normallikten anormalliğe doğru geçmiş gibi. Çizerler zaten anormaldir. Şairler gibi. Allah aşkına çizmiyor. Allah aşkına şair de değilim. Ondan sonra. Eee ne oluyor lan dur lan dediğime kızmayın lan oğlan kelimesinin kısaltılmış hali oğul olmak kelimesinden geliyor olmak oğlum oldu hani olmak yumuşak g Türkçe'de söylenmez çiçek kelimesi çiçek çiçek demiyoruz ki diyeceksin ama börek diyorsun çörek diyorsun börek çörek yumuşak g vardır o söylenmez yutulur filan ağızda böyle bir şey var olmak oğul oğul kelimesi ile yani çoğul kelimesinin kökü mesela oğuldur. Çoğul oğul. Çoğalmak olmak ee, nasıl ya çoğulun kökü nasıl oğul oluyor? Siz oldurmuşsunuz acaba? <gülüyor> Allah oldurmuş da Yani şöyle mesela göz kelimesinin kökü Türkçe'de göz işte diyorlar değil ama. Gözün kökü öz işte deniz kelimesinin kökü deniz değil en böyle bir Türkçenin böyle bir yapısı var bunun ne yazık ki ne Türk Dil Kurumu ne üniversite filan ne öğretmenler filan farkında değil dilciler farkında değil ne yazık ki 5-6 yıl önce bulundu bu ben Türk Dil Kurumu Başkanı hocamıza benim hocam olur kendisi kitabı verdim hala 6 yıldır okuyamamış yöneticilik biraz zor iş ee, o ayrı bir konu ama işte yani şöyle kuralımız şu yani bulunan kural şu Türkçe sadece sondan eklemeli değil hem sondan hem baştan eklemeli bir dildir kuralı bunu uyguladığında gözcü kelimesine cü sondan eklemeli so, son ama başa gelen ek ne? başa gelen ek g ge. o g'yi kaldırdığında yerine başka bir ses getir s mesela getir söz oluyor öz öz Göz kelimesinin kökü öz. Gözler neyin aynası? Kalbin aynası. Öz, göz. Söz. Özü sözü bir olmak diye bir şey var. Özü sözü bir. Bunu böyle gösteriyor mesela kelimenin kendisi. Öz, söz, göz ilişkisini gösterebiliyor. Görebiliyorsun. Ama kuralı Türkçe'de sondan eklemelidir diye baktığında bir tanesi de Allah'ın kulu da. Merak edip ulan nedir bu sondan eklemelidir? Işığa bir şey olmaz acı. Var Allah'ın ki Şimdi... Yani bir tanesi de lan bu başta da bir seslerde bir şey var mıdır yok mudur diye insan niye bakmaz ya. Bu laiklik var ya bu sekülerizm. Bu batı çarpmışlık. Batı zedegi. Garp zede diyor. celal Ali Ahmet diye İranlı bir yazar. Şimdi Garp zede. Bir tanesi de bakar ya mesela ben diyorsun sen diyorsun. Biz diyorsun siz diyorsun. Benle sen aynı kökten benden geliyor. Benle sen, bizle siz iz diye bir kökten geliyor falan. Bunları gözümüz görmüyor. Gözümüz göremiyor ne yazık ki. Neyse bu işin kelime tarafı ama e, bu mizah dergiciliği, macera, çizerlik falan dediğimiz şey arkadaşlar işte çizerler çok hazır ekip oluşturman gerekiyor. Boğuşman gerekiyor. Mesela bayağı bir ekip aramaya çalıştım. Ekip derken tek tek bunlar ekip olacaklar. Sonra gelecek zamandaki haller onların ekip. Ee, ondan sonra çizerler de birbirine öyle pek sevmez. Kıskanırlar mıskanırlar yani. Benimki daha iyiydi, seninki daha iyiydi filan hikayesi. Ben daha iyi çiziyorum. Bununki hiçbir şeye benzemiyor filan. Böyle bir şey var. Velhasılı baya bir ciddi ciddi dedektif gibi araştırdım yani. Nerede hangi çizer var? Hani ilk gazetelerde gördüğümüz 3-4 kişi zaten. Onların bir kısmını almamamla ilgili uyarı aldım. Niye biliyor musunuz? Onlar 40 yaş üzerinde çizerler. 40 yaş 50 yaş üzeri. Mizah ise Mizah dergisinin Türkiye'de okuru 15 25 İslamcıysa 30 Çünkü İslamcıların Mizah dergisi yoktu ya o yüzden hani ya biz vaktinde bizaht dergisi alamadık diye de alıyor bazısı. 30'dan sonra almıyorlar zaten. Gibi öyle bir şey. Hani onlar yaptı biz yapamadık filan şeyi. Neyse 15-25 arası. Biz dolayısıyla 15-25'i 40 yaşındaki adam, 50 yaşındaki adam yakalayamıyor. Vallahi yakalayamıyor. Biz birkaç tane usta çizeri aldık elimize dergiye ekibe. Pişman olduk. Espri yapamıyor adam. Yapıyor 70'li yılların esprisi. İğrenç. <gülüyor> Vallahi billahi Ondan sonra dedik ki usta çizerden uzak dur Usta ama çizerlik Tamam çizerlik de var el titriyor artık Usta çizince kötü çiziyor Kötü çiziyor espri hiç yapamıyor Bunu çok acı yaşadık biz Ama bunların çoğunu genç dergisi döneminde yaşadık Orada da hani bir zarar falan durumumuz yoktu falan. Neyse Velhasılır bir mizah dergisi mevzusu, işte ekip oluşturma, genç arkadaşları bulmak, bu işin delisi arkadaşları bulmak, o arkadaşların kafalarında her birinin garip garip, kimisi Nurcu, kimisi şey gibisen sen, kimi Hindu, kimi Yam, yam kimi Müllebendir dergi, kimi Nurcu, kimi Radikal, kimi Refahçı, kimi Modernist, kimi Tarikatçı, kimi Entelipsiz, Sapsız ama hepsi Müslüman çocuklar. Bir şekilde arada bir namazını kılıyorlar veya sık kılıyorlar veya işte teşhüde kalkanı da var filan, tarikat ehli olanı var. Her türlü arkadaş Kimiz lan biz diyorum Müslümanız falan diyorum tamam Müslümanız acılar Mesela CHP'li çocuk geliyor Sen sosyal demokratım cafcafta bulun Ama biz İslamcıyız ha diyorum Şeriatçı filanız. Ya fark yapmaz ben işimi yaparım Bak sonra diyorum falan Böyle ilkin dergiye girme Bir dergide çizgim çıksın falan diye Çocuk böyle hevesli Ne olsa şahane, ne Ne her şeye uyarım filan havasında geliyor. Ben böyle korkutuyorum. Biz böyle keseriz böyle başkalarını filan. Dinci olmayanlara çok kötü bakıyoruz biz ona göre filan. Çok bağnazız, çok yobazız ha filan. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir daha gelmiyor çocuk. <gülüyor> ne yapayım yani? Şimdi ok, okların imanın altı şartına çevirsin. Altı. Çevirse yani ama işte. Yani şöyle bir şey. Ben mesela şöyle çıkış yaptım. Biz İslamcı bir mizah dergisi çıkartıyoruz. İlk röportajım açıklamam budur. Hemen ekipten. Ya niye İslamcı diyoruz? İşte dindar, işte ılımlı, ahlaksızlık yapmayan, temiz filan desek İslamcı batıyor. Ama ben onu özellikle istiyorum, batsın. Niye? Adam Müslüman'ın demeye korkuyor. Şimdi mesela Müslüman mizah dergisi desek öbürlerine sanki kâfir demiş gibi oluyorsun vesaire gibi filan yani bu şey bir iddia yani İslamcı tukaka kötü bir şey milletin zihninde tamam mı şimdi biz o İslamcı mıyız? Evet yani tam da Akif'in dediği yerden mürteciyim gelsin işitsin dünya hem de baş mürteci şimdi bana sensiz dinciler bu bilmem ne filan diyecekler ben de yok yok ben değil öbürleri biz bizim öbür dinyarlar var ya onlar hep kötü onlar bilmiyor yanlış yapıyor ben çok iyi yapıyorum ya ben çok düzgün bir Müslüman böyle değil ya hepimiz Eksiğimiz kusurumuz iyimiz bir şeylerimiz var Ama secdemiz var izzetliyiz abi Müslümanız Allah'tan korkuyoruz Az çok Başka şeylerden biraz daha çok korkuyoruz Şartlar çevre Vesaire velhasılı O konuda rahat olalım diye Oradan bir de ekiple uğraşmayalım diye Ben baştan İslamcı Şeriatçı Allahçı falan. Bunları çok net Biraz ironik bir dille mizahi bir dille Yani böyle bir şey Evet Müslümanız ama öyle böyle Müslüm, öyle de olsa Müslümanız böyle de olsa Müslümanız yani bundan utanıyor değiliz kaçıyor değiliz İslam'ı değiştirmeye çalışmıyoruz İslam çünkü bizim uymamız gereken bir şey yani yaşasın İslam diye bir slogan vardır eskilerde filan böyle ha. halbuki İslam niye yaşıyor ben yaşayacağım abi İslam'ı İslam yaşayıp ne yapacak sen yaşarsan İslam'da yaşıyor yani sen bittiğinde İslam bitecek mi Allah var abi yani tamam grup yürüyüşteki şey grup e, İslam özgürlük için İslami direnişteki abiler grup Kıvılcım'daki abilerin söylediği bir şeydi filan Eyvallah Ahmet abiyle yıllardan sonra tanıştık mesela biz Ahmet Çiçek o abinle de ondan sonra vela asılı e, bu mizah macerası biraz külfetli zorlu bir macera. Ama şunu söyleyeyim bize en çok söylenen şey Sol yapıyor mizah dergisi bu dindarlar da çıkmışlar onlar yapıyor Böyle bir şey asla yok Hani konuşmamdan biraz anlamışsınızdır onu Bırak Solu ben İslamilerden bile hoşlanmıyorum İslamilerden bile hoşlanmıyorum Çünkü İslamiler başımızın iyi niyetli belası İyi niyetliler ama başımıza bela alıyorlar Allah bize izzetli Müslümanlar olmayı ee, İslam'ın güzelliğine yakışır Müslümanlar olabilmeyi nasip etsin ama ne kadar da olsak kusurlar olacak İslami dediğimiz zaman İslamiye o kusur yakışmaz abi yani sende kusur var ve sen İslamiyim diyorsun olmaz o yüzden İslamiye çok taraftar değiliz daha başka sebepleri de var ama e, süremizi fazla açtık. buyur abi İslamcı da kusuru zaten çok. Yok ama o İslamcı sonuçta. Yani İslam İslam'ı direkt temsil etmiyor. O İslam'a bir şekilde uyması gereken bir şey mesela diyelim ki namaz kılmayan bir İslamcı. Gafol git lan it, ol, it sen kimsin? Nasıl ya? Yani? Namaz kılmıyorsun İslamcısın. Git soytarı, sahtekar. Dersin adama. O da yani ne demek, hakkımız kılmadan da kazanacağız." Yok öyle bir şey manyak kılacaksın lan hayvan madem müslümanım diyorsun kılacaksın de ki ateistim eyvallah bir şey çok demem ya anlatırım gene kandırmaya çalışırım filan da o ayrı bir şey ama sen niye namaz kılmıyorsun filan demem ateiste ama ben islamcıyım namaz geçiyor yok lan öyle bir şey manyak öküz sen kimsin ya o da zaten biraz edep varsa diyecek ki ya abi işte böyle ya bir heyecan var, bu Müslümanlık, İslamcılık, bu memlekette Müslümanların iktidar olması falan istiyor ama işte namazı da kılamıyoruz falan. Böyle mahcubiyetle falan açıklayacaktır durumu. Hiçbir Müslüman, dinci, İslamcı falan bilinçli falan gibi, bilinçliymiş gibi yapanı falan namaz kılmıyoruz, bunun da işte fıkıhta şöyle bir delili var falan diyemez abi, yok yani öyle bir şey. Öleceksin yani, öldü mü ancak oluyor öyle bir şey değil mi yani? Niye namaz kılmıyor Diyemiyoruz ölülere. Hani o yüzden İslamcı kelimesi bize tabii ki e, oryantalistlerin, batıcıların filan e, verdiği bir kelime, doğru bir kelime değil ama İslami kadar daha tehlikeli değil. İslami o kadar tehlikeli ki, tehlikesini fark edemiyoruz. Hani zannediyoruz ki bizim kafamız İslam'a uymak. İslami bir şey, İslam'a uyan bir şey. Yani kasetin İslamisi olur mu? Kaset devri geçti tabi, bundan sonra olsa ne, olmasa ne filan diyormuşuz. Kasedin İslamisi. Radyonun İslamisi olur mu abi? Yaz önüne resmen olsun. İşte olmuyor yani. Yani bir şeyleri İslamileştirmek 19. yüzyılda Müslümanların gücünü, kuvvetini iktidarını kaybettikten sonra Osmanlı'nın yıkılışından sonra Batı bir haltlar yapıp duruyor. O Batı'nın yaptığı haltlara karşı Müslüman da diyor ki biz de bir şeyler yapalım Batı'da gördüğünü ama. Mesela Batı'da demokrasi var, bizde de şura var yok abi bizde şura yok var ama batıdaki demokrasi gibi bir şey değil o insan hakkı kavramı çünkü batıda çıkmış bir kavram ve onlar insan merkezci tanrı merkezli değil Allah merkezli değil insan merkezli papa merkezli değil Allah merkezli değil insan merkezli yani akıl insanda da merkez neresi ya akıl ya göbek futbol olursa ayak ondan sonra şimdi akıl merkezli yani rasyonalist rasyonalizm yani o mevzu biliyorsunuz rasyonalizm bilmem ne filan. Rasyonalist bir mantıkla abi bu iş yani insanı tanrı yerine koyuyor. Tanrıyı atıyor. Batı, Batı düşüncesinin yaptığı operasyonudur yani. Hümanizm insan aklını tanrılaştırmak. Hümanizmin geldiği nokta şudur. Tanrıyı biz yarattık. Neremizde Aklımızda. Bizim aklımız buldu onu. Tanrı diye bir şey yok. Operasyon bizde. Asıl Tanrı biziz. İnsanın kendini tanrılaştırması. Hümanizm böyle bir şey. Batıda insan hakkı diye bir şeyi bundan dolayı çıkartıyorlar. Biz de diyoruz ki İslam'da da insan hakkı yok. var. Yok abi öyle bir şey yok. İnsanın görevi var. Vazifesi var. Kulluğu var. var. Kul hakkı var. Rasim Özden herhalde ne güzel yazdı onu geçen de. Allah razı olsun. Evet yani kavramlarda mevzu biraz ee, bu mizahçılık meselesinde de ben biraz mevzuyu kavramlarda geçtikten sonra yaparız. Yoksa Allah'a şükür hiç İslami mizah yapmadık. İnşallah da yapmayacağız. İnşallah İslam bir dergi olmayacağız. Ama Müslümana yakışır derecede kusurlu, güzel. Müslümanda kusur da var abi. Müslümanın tövbe etmesi de güzel. Düşünsene. Ben şimdi şöyle konuşamışım. Biz Müslümanız İslam için yaptık ne yaptık hepsi de güzeldi hiçbir yanlışımız eksiğimiz yoktu abicim bir sürü yanlışımız eksiğimiz kusurumuz var ve bunlardan da Allah affeder mi inşallah affeder hatamız var yani en iyi yaptığımız şeyde bile pat bakıyorsun kusur musur çıkıyor filan böyle yani o iddialı bir dil çok yakışmıyor sanki ama tabi iddiasızlık da yakışmıyor sorumluluk güç sizin bu mevzunun isminin davetçiler olması da şey yani. Davetçi sorumludur abim. İsminiz mesela alimler alimler ligi. Olduğunu düşün mesela. Alim ligi olsa şimdi biz buraya alim olmaya geldik. Bekle olursun acı. Bekle çok olursun acı. Yani. Yok öyle bir şey. Ama davetçi o iddia değil. Bir sorumluluk. Bir yükün altına girmek. Öyle hoşuma gitti yani. Bırakmazsınız o yükü inşallah.